Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ratu. Kardeşler, bugünkü Esma Aleyhisselat'ın dersinde göreceğimiz ilk isim El-Basir. Gören, görücü manasında. Bu isim El-Basir, Kur'an-ı Kerim'de 42 defa geçmekte. Onların birkaç tanesi. Mesela Bakara suresi 233. ayet. ve alemu ennellahi bima taamelun basir. Allah'tan sakının ve bilin ki Allah sizin yaptıklarınızı görendir. Alimran suresinde bir başka ayet. Vallahu basirun bil Allah kullarını görmektedir, görendir. Şura suresi 27. ayet. Innehu bi ibadihi habirun basir. Muhakkak ki o kullarını haberdar olandır, kullarından haberdar olandır ve onları görendir. Geçen haftaki işlediğimiz Es-Semiya dersini görürken, kısmen de değinmiştik zaten ortak taraflarından bahsederken, sözlük anlamı El-Basir'in Besar'a sorudan türeme, Basar ise onun masları görmek. Basiret de buradan türeme göz e, organının yaptığı iş aslında. Gözün hissi veya gözün efendim duyusu, görmesi. Elbasir buradan dolayı görücü, gören, görmekte olan demek. Basiret sahibi demek, ilim, hikmet ve maharet sahibi. İlerideyi gören. Fiziki olarak gören değil de ilerideyi gören, işin mahiyetini kavrayan. Efendim getirisini götürüsünü anlayabilen, çözebilen manasına basiret sahibi olarak kullandığımızda bu kelime. el -basir de mübaleve anlamı ihtiva ediyor. Yani çok iyi görür. En iyi görür manasına gelir. El-Basir, es gibi. Sözlük anlamı böyle. nisan ı Arap'ta geldiği üzere Allahu Teala hakkındaki manası ise aynı sözlük manasında olmak üzere İbn-i Cerir Allah'ın, Allah onları yapmak tutlarını eksiksiz görür وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا Ayetinin tefsirinde diyor ki allah Teala onların yapmakta olduklarını görme gücüne sahiptir. Onların işledikleri amellerden hiçbir sonra gizli kalmaz. Hepsini görür. Hepsini kuşatır ve bunları muhafaza eder. Hatırda tutmaktadır demektedir. İmam Hatta bir rahimahullah da el basiri ifade ederken gören manasındadır. Her şeyin gizli yanlarını bilen anlamında içermektedir. Şöyle söyleyebiliriz bunu. Görmeye konu olan, görülebilen her şeyi görür. Gizli olan şeyleri de. Yani Allah dışında kimsenin göremeyeceği gizli taraflarda görür. Manasındadır diyor İmam Hatta Abir Rahim. İbn-i Kayyum Rahim Allah, Nuniye isimli eserinin El-Basir'e değindiği yerinde şöyle diyor. Basirdir o. Görür hareketini bile kara karıncanın, gezinirken altında kayaların, sert taşların, görür besinlerin bedenindeki akışını, damarlarının karasını, akını, hain gözlerin nasıl baktığını, hatta hareket eden göz kapaklar. Çok güzel kelimelerle ifade etmiş El-Basir'e. Basirdir o. Yani görücüdür, görendir o. Görür hareketini bile kara karıncanın, siyah karıncanın bile hareketini görür. Nerede? Gezinirken altında kayaların sert taşlar. Kayaların altında veya sert taşların altına bile olsa siyah bir karıncanın gezintisini görür. Hani dedik ki önce gizli tarafları görülebilir ama Allah'tan başkasını göremeyeceği, görünür olan şeyleri görür dedik. İmam Hatta abim tarifini anlatırken burada onu ifade etti işte. Kayaların altındaki siyah karıncanın gezintisini hareketini bile görür. Görür besinlerin bedenindeki akışını damarlarının karasını akını. Ağaçların, bitkilerin bedeninde bir su akıntısı olur. Bir besin akıntısı olur. O akıntıyı bile görür diyor Allahu Teala. Için. Bunu Allah'tan başka görebilecek birisi var mı? Evet, onu ifade ediyor. Hatta bu her bir beyit bir şeye ifade ediyor. Yani görülebilir ama çok zor olan. Görülebilir ama sadece Allah görebilir. Hatta bir başkası daha var hain gözlerin nasıl baktığını hatta hareket eden göz kapaklarını. Yani ne için hareket eden göz kapaklarını? Hain bakış maksadında hareket eden göz kapaklarına bile görür. Dolayısıyla kişinin duygularından, düşüncelerinden, gizli planlarından haberdardır. Demekte. İmam Sadi Rahimullah da bütün bunları toparlayacak şekilde diyor ki El Basir görme sıfatı yeryüzünün ve gökyüzünün her kesiminde görmeye konu olan her şeyi ve en gizli saklı olanlarına varına dek kuşatan anlamındadır. Gökte ve yerde ne kadar görülebilecek şey varsa, gizli de olsa, açık olsa onun hepsini görür, kuşatır. Zifiri karanlık bir gecede, kapkara bir kayanın üzerindeki siyah karıncanın hareketini, hatta o karıncanın içindeki ve dışındaki uzuvlarını, o hassas organlar içinde besinlerin hareket edişini dahi görür. Ağaçların İril ufaklı hassas olanı, kaba olanı, türlü türlü bitkilerin dallarına ve damarlarına suyun sirayet edişin akışını görür. Karıncaların, arıların, sivrisineklerin ve daha küçük varlıkların damarlarını görür. Bunu görünce neyi görmez? Görmediği hiçbir şey olmaz. Zifiri kananlıkta, siyah bir taşın üzerindeki kara karıncanın hareketini, bu karıncanın iç ve dış uzuvlarını Sonra bu uzuvların içerisinde besinlerin hareket edişini, efendim, bitkilerin damarlarındaki ve dallarındaki suyun akıntısını, hepsini görür. Hatta ne kadar ufak olursa olsun bütün canlıların damarlarını görür. Hain bakışları göz kapaklarının hareketlerini, anne karnındaki ceninin hareketlerini de görür demiş. İmam Sadi, lahimahullah, el-hakkul-vaduhul-mubin kitabında. Şimdi el Basiri iyi anladık mı? Nasıl el basir? Mükemmel gören. Zaten Allahu u Teala'da sıfatlarında neydi? Eksikliklerden münezzehti. Eksikliklerden uzaktı. kusursuzdu. Yani onun görmesinde kusur yoktur. Görülebilecek ne varsa o görür. Onun görmesi engel bir durum. Teşkil edemez. Hiçbir şart ve mevcudiyet. O zaman geçen ifadeler, izahlar, Saded'in el isminin iki tane anlam ortaya çıkmakta. Bir, Allah'ın azərevizelən kendi azametine, şanına, efendim yüceliğine yakışır bir şekilde göklerde de olsa, yerlerde de olsa tüm kesimlerini, her noktalarını görür, kuşatır. Birinci manası bu. Göklerde ve yerde, yani gökte ne kadar cisim varsa, bunu ifade ederken milyarlarca, hatta trilyonlarca varlıktan bahsediyorlar, dünya ve benzeri. Oradaki her birisinde ne gibi bir hareket varsa. Ne gibi bilinmesi, görülmesi gereken şey varsa hepsini görür. Hatta yerde de aynı şekilde. Yerin üstünde, gizli taraflarında ve alt taraflarında ne varsa hepsinde gören, kuşatan, ihata eden bir özelliktir. El-Basir ismi Allahu Teala hakkında. Birinci manası bu. İkinci manası da Allah eşya ile ilgili basireti sahiptir. Her şeyden haberdar, her şeye muttalidir. Her şeyden haberdardır. El-Basir ismi aynı zamanda haberdar olan manalarına da geliyor. Peki El-Basir ismine iman etmenin bizim üzerimizdeki etkilerin ne olacak? Ne olmalıdır? Birincisi Allahu Teala'yı bu manada El-Basir olarak mükemmel, kusursuz, tam görücü olarak iman ettiğimiz, bunu kabul ettiğimiz zaman bu kesin inanç imanla insanın kalbinde Allah'a karşı şöyle bir hali sürükleyecektir. Allah beni hiçbir halimde hoşnut olmadığı bir durumda görmesin. Bu maksatta ne yapar? Gazabı gerektirecek işleden uzak durur. Endişe gelir kalbine, korkar. Yani Allah el basir ise şöyle her durumda, her anda görüyor ve bunu muhafaza ediyor, kaydediyorsa o zaman bu basirden kaçacak bir görüntü yok kaçırdığı, yani ihmal ettiği, göremediği bir an yok. O zaman kul ne yapacak? Allah beni razı olmaz bir hal üzere görmesin diyerek hoşnut olmayacağı işlerden korkar, sakınır, takva sahip olur. Ve Rabbinin hayal İnsanlar olarak bir başkalarının haberdar olmasını istediğimiz ne kadar yalan, yanlış, kusurlu, zaaflarımız var değil mi? Neler yaparken aman kimse bu halimizi görmesin bu hal bizden haberdar olmasın. Yoksa rezil-i oluruz, toplum çıkamayız. Dediğimiz, diyebildiğimiz hallerimiz, durumlarımız yok mu? Olur. İşte bu hallerden bile sakınır. El-Basir ismine hakkınca iman eden kimse. Çünkü Allah görüyor. Eğer bu iş, bu hal haram bir işse, Rahman'ın gazabı edeceği bir işse, işte bundan Allah haberdar. O zaman insanlardan sakındığı gibi, hayatli gibi kul Allah-u Teala'dan da hayader, sakınır ve o hal üzere olmamaya gayret eder. Önden geldiğince El-Basir ismine hakkınca yakinen iman edersen. İkinci etkisi ise allah Teala'nın El-Basir ismine hakkınca iman ettiğimiz zaman, hani o basiret sahibi, eşyanın hakikatine vakıf her şeyden haberdar ya, gözlerin hain bakışından, kalplerin hareketinden, niyetlerden bile haberdar ya, o zaman kul yaptığı işleri ihlasla yapar. Çünkü bilir ki insanlar nazarında her ne kadar bu e, bir ibadetse yaptığı o şey güzel bir işse bile Allah Teala o amelin başındaki başlangıcındaki niyeti bildiği için haram olan gösterişe, riyaya benzeri nifak alametleri taşıyan hallere bürünmez. Gönüllerine sakladığını Allah Teala bilir çünkü görmesiyle. O zaman ne yapar? Allah Teala'ya karşı ihlaslı olur. Amellerini salih yapar. Takvalı yapar başkasına kulluk etmez veya başkası için kullukta bulunmaz. Bir kulluktur yaptığı iş ama başkası için yapar. İnsanlar için yapar veya makam mevki için yapar veya şan şöhret için yapar veya bir menfaat için yapar. Allahu Teala'yı bu şekilde görür, bilir, kabul ederse Allahu Teala El Basir ismiyle o zaman ihlasını sağlamlaştırır, niyetini güzelleştirir bizinde haydi. Çünkü ihlas Allah Teala'yı görüyor ameldir. İhsanı da içerir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'in aleyhisselam bir insan kadına geldiği zaman ona imanı sormuştu. İslam'ı sormuştu. Bize ihsanı sormuştu. İhsandan haber ver bana demişti 3. soruya. İmandan, İslam'dan sonra ihsanı haber ver bana demişti. Demişti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihsan اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ İhsan senin Allah'a onu görüyor muhşçasına kulluk etmen, ibadet etmendir. Yani hangi ibadeti yapıyorsan, hangi sevap kazandıracak işi yapıyorsan onu görüyorsun karşında. hani seni bu yaptığından haberdar, muttali buna, sanki onun huzurundasın gibi ibadet etmendir. فَاِلَّمْ tekun terahu فِيَنَّهُ يَرَاكِ Çünkü sen onu görmesen de o seni görüyor. Muhakkak. O seni ne yapıyor? Görüyor. Ben onu görmüyorum. Kul olarak ama o her halimde, her durumda beni görüyor. O zaman ihsan Allah'ı görüyormuşçasına, ihlasla, samimiyetle Allah'ın kulluktur. Allah-u Teala o mertebeye ulaştırsın Azze ve Celle. ismini imaden kimse bu şekilde kulluk yapar allah Teala Teala'ya. Yani onun amellerinde İhlas dışında gösteriş ve riya dediğimiz, riya ve sum'a diye ifade ediliyor. Arapları Araplar böyle söylüyorlar. Riya ve sum'a yani görülsün diye veya duyulsun diye amel işleme. Bundan sakınır Müslüman. Allah Azze ve Celle çünkü kalplerin özünde bilmekte, niyetlerden de haberdar olmaktadır. Bakın İsra suresinde bir ayet var. Diyor ki Allahu Teala kulların günahlarını bilen ve gören olarak Rabbin yeter. Başkasını görmesi önemli değil ön olan hesaba çekecek olanın görmesi bilmesi. Sen günahında sırarcı devamlı olursan kullar bilmiş bilmemiş. Allah biliyor mu? Bilmiyorum. Biliyor. O yeter zaten. Çünkü hesabı o çekecek zaten. Hesaba insanlar müdahil olamayacaklar. Hesabı Allah Teala insanlara bırakmayacak. El Basirisine iman etmenin kullar üzerindeki diğer etkisi, el-Sunat el-Cematin, Selef Salihinin sahabe tabiin tevayi'nin bahsediyoruz. Selef Salihinin allah Teala'nın isim ve sıfatlarına inandığı gibi, yani şu arkamda yazan dört maddelik şarta uygun olarak el basir olduğunu iman eder. Yani nedir? Hiçbir Onda şekilde abi. tatil etmeyecek, tahrip etmeyecek, teşbih, teşbih etmeyecek bir de Peki. keyfiyetini, nasıllığını, nicelini ya allah Teala perdi arkasında nasıl görüyor, toprağın altını nasıl görüyor veya karanlık bir oda, siyah karıncayı nasıl görüyor diye kafa yormadan çünkü bizim anlayamayacağımız bir haldir bu. Dolayısıyla onun keyfiyetini nasıl inceline girmeden celal ve azametine layık bir şekilde görendir diye inanacağız. Celaline yani yüceliğine ve azametine büyüklüğüne yakışır, yaraşır, kusursuzluk içerisinde Allah-u Teala görmektedir diye iman edeceğiz. Bunu asla tahrif ve tatil ve teşbih yapmayacağız. Çünkü insanların görmesi söyledi değil. Daha doğrusu mahlukun görmesi söyledi. Mahlukun görülmesi kusurlu, sınırlı Subhanallah dediğimiz zaman ne diyoruz biz? Allah tüm noksanlıklarını teyze evet. evet. Subhanallah dediğimiz zaman ne diyoruz biz? Allah bütün e, noksanlıklardan <gülüyor> uzaktır. Yani nerede bir noksanlık var? O Allah'ın yanına yanaşamaz. Allah'ın hangi vasıfı var? O vasıfta noksanlık, eksik, kusur olmaz, olamaz. Söylediğimiz şey bu. Bu Subhanallah dedi mi? Elhamdülillah dedi mi? Allah Azze ve Celle bundan çok hoşunu oluyor. Kalpten gelerek, manasını idrak ederek ve efendim içten samimi söyleyerek. Subhanallah, Allah münezzehtir. Yani ne demek münezzeh? Eksikten beridir, uzaktır. Kusurdan, noksanlıktan uzaktır. Bu sebeple Rahman'ı Azze ve Celle'yi tesbih edeceğiz. Tesbih bir sadakadır, tahmid bir sadakadır, tehlil bir sadakadır. Tesbih dediğimiz nedir? Subhanallah demek bir sadakadır. Kişiye bir sevap yazdırır, bir günah siler. Evet, insanların veya diğer mahlukatın görmesi kusurludur. Duvarın arkasını göremez. <gülüyor> Lambayı kapatırsan göremez. Önüne bir engel geçerse göremez. Görebileceği şeylerin mesafe sınırlıdır. 100, 200, 300, 500, sadece neyse onu görür, daha fazlasını göremez. Görebilir mi? 500 metre sonrasını görebilir mi? Belki bir karaltı olarak görebilir. 1 kilometre, 2 kilometre görebilir mi? 5 kilometreyi gören birisini gördünüz mü? Çıplak gözle. Yok mümkün değil. Kusurlu, sınırlı, mahdut. Ama Allahu u Teala için kilometrelerin bir ehemmiyeti var mı? Yok. Örtülerin, engellerin? Yok. Karanlığın? Yok. Heh, i̇şte böyle inanacağız. allah Teala'nın el basir oluşuna, görü görücü oluşuna. Beşinci ve son etkisi de madem Allah her şeyi kusursuz görüyor o zaman mümin olarak bana veya diğer Müslümanlara Eziyet eden, zulmeden kimselerin bu zulmünü, haksızlığını, tahakkümünü, zorbalığını zaten görüyor. E peki kimsenin hakkını kimseye bırakacak mı Allah Azze ve Celle? Bırakmayacak. Hatta ve hatta çoğundan dünyada çıkartıyor onu. Değil mi? O zaman Allah görüyorsa, bu eziyetlerden, belalardan, musibetlerden, Müslüman'ın huzursuzluğu tavır davranış tepkilerden, konuşmalardan, o zaman Allah Azze ve Celle bunları bilmekte, görmekte, kaydetmekte, Dilerse dile diyen, dilemezse mutlaka mahşer onu Efendim intikamını alacak Müslüman adam. Bu da kişiye ne yapar? Eziyetlere, zulümlere, cahilliklere sabır telkin eder. Sabretmeye gücü verir. Allah yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Diye. Veya Allah mühlet verir ama ihmal etmez. Süre verir ama ihmal etmez. Olmamış gibi de hareket etmez. Yarına bırakır, yanına bırakmaz. O da güzel yapmış. قول هذا